Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba, bugün programı Asu ile beraber açıyoruz. Merhaba. Sit alanı olan adalar için yapılmış ve bugün koruma kuruluna gönderilmiş olan koruma amaçlı planlar konumuz. Yazlıkçılar, günübirlikçiler ve yabancı turistlerle günün her saatinde gemilerle, motorlarla akın akın gelen insanlarla dolan adalar adeta istihap aşıyor ve adaların altyapısı bunu karşılayamıyor. İşte bugün istihap haddini aşan adalar için yapılan planları hukukçu avukat Pervin ile konuşacağız. Pervin'cim hoş geldin. Hoş, buldu. Seni hoş, geldin. hoş bulduk. Seni takdim etmek istiyorum. Ee, Mimarsin Han Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğretim üyesisin. Evet, Mimarlar Odası. Öğretim. <gülüyor> <gülüyor> Mimarlar Odası Semt Dernekleri ve çeşitli sivil inisiyatiflerin... Ee, ...bu konulardaki birçok davasını yürüttün, halen de yürütmektesin. Hemen sorularımıza geçelim. Ee, koruma amaçlı imar planı nedir? Diğer imar planı arasındaki fark var mı nedir? Evet, ee, genel olarak imar planlarıyla başlayalım o zaman. Ee, i̇mar planları şehrin ve kentin biçimlenmesini sağlayan belgelerdir. Ve yasal bağlayıcı, e, bağlayıcılığı olan belgelerdir. Bunlar çeşitli ölçeklerde hazırlanırlar. İşte konuştuğumuz 5000 bin ölçekli imar planı ve bin ölçekli imar planları bunların ölçeklerini gösterir ve ne şekilde hazırlanmaları gerektiğini de bize gösteren bu tanımlardır. Mevzuatta bunun tanımı vardır. Nazım imar planı ve uygulama imar planı neyi gösterir? Kentin ne şekilde gelişeceğini ileride alacağı biçimi aslında gösteren bu planlardır. Geleceği planlar adı üzerinde. E, koruma amaçlı imar planları bunlardan e, bir farklılık gösterir. Çünkü e, boş bir yeri planlamaz koruma amaçlı imar planları. E, neden korumadır? Çünkü sit alanı ilan edilmiştir bir bölge e, ve sit alanı için ayrı özel bir plan yapılması gerekir. E, gerek kültürel dokusu, gerek tarihi dokusu, arkeolojik dokusu ya da doğal yapısıyla korunmaya değer bulunmuş bir kent parçasından söz ediyoruz. E, bunun için farklı kriterler var koruma mevzuatında, koruma amaçlı imar planının nasıl olması gerektiği ile ilgili. Evet. Peki şimdi de, dolayısıyla e, bu koruma amaçlı İmar planları diyelim yani buradaki öncelik koruma diyoruz. Hı hı. Dolayısıyla aslında e, bir yeri nasıl koruyacağız? E, nasıl gelecek kuşaklara aktaracağız? Yani bu kararları e, bu planlamayı yapan yerel yönetim e, verirken e, katıl, daha katılımcı, şeffaf e, başından beri bu süreci diğer planlardan farklı olarak yani. Daha şeffaf. Ya. Çünkü şu anda elimizde bizim ne var bilgi olarak? Hani Adalar planlarına ilişkin. Ada... Bir böyle beş bin planı var işte. Evet. Onu İBB sitesinden bakabiliyoruz. Hı hı. Onun dışında e, Adalar Belediyesi'nin, Belediye Meclisi'nin bir kararı var. O da yine siteden buluyoruz. Ama bir bölü binlik plan dediğimiz yani bu 5000 bin ilke kararlarını... Uygulama düzeyine indiren şey planın kendisini mesela biz sivil toplum olarak adalarda yaşayanlar olarak bilmiyoruz daha henüz bu koruma kuruluna gitmiş durumda hı hı. şu anda ancak oradan çıktıktan sonra askı asılacak işte bir ay bir itiraz süresi olacak değil mi? Evet. Süreç böyle işliyor. Evet. Koruma amaçlı imar planları bütün planlarda olduğu gibi bir ön hazırlık aşaması vardır. Çeşitli verilerin toplanması ve bunun üzerinde bir analiz yapılması gerekir ki e, o kent dokusu planlanabilsin o verilerden yola çıkarak. E, koruma amaçlı imar planında diğer imar planlarından farklı olarak katılım toplantıları öngörüyor mevzuat. İki adet katılım toplantısı yapılması gerekir diyordu yakın zamana kadar. Bu kural da değişti. E, bu katın toplantılarında amaç e, orada yaşayan hane halklarını, çalışanları, sivil toplum kuruluşlarını, meslek odalarını, üniversitelerde bu konuda çalışan akademisyenleri bir araya getirerek e, bir hedef belirlemek, sorunları belirlemek, e, bu, bunun üzerinde çalışmak, nasıl çözeriz üzerine düşünmek, kafa yormak anlamına geliyor esasında. Birinci toplantıda bunun yapılması, ikinci toplantıda da bu yapılan analizler doğrultusunda hazırlanmış bir plan taslağının tartışmaya açılması beklenir. Ters bir durum var. E, <gülüyor> Neredeyse. <gülüyor> Aslında işte önce analiz yapıp sonra evet. evet mevcut durumla karşılaştırdığımızda ters bir durum var. Biz evet. bunlardan haberdar olmuyoruz. Hazırlanmış bir plan e, ve ne olduğunu da göremediğimiz bir takım paftalarla evet. karşılaşıyoruz o toplantılara gittiğimizde onun üzerinde tartışma imkanı dahi yok çünkü neyi ifade ettiğini göremiyoruz anlayamıyoruz evet ee, ve dolayısıyla kastedilen katılımcılığın gerçekleştiğinden söz etmek mümkün değil şeffaflığın Adalarda da gerçekleştiği kimsenin katılımı yok ee, neden? Orada Haber, yaşayanların... Haberleri dahi evet, yok belki de. Yani bunların duyurulması gerekiyor bu e, veri toplama aşamasında Hı. dahi bu kişilerle görüşülmesi e, ve tartışılması gerekirken bütün bunların yapılmadığına sadece adalar ölçeğinde değil koruma amaçlı imar planı hazırlanan her yerde Beyoğlu bunun bir örneği. E bu durumla karşı karşı. Evet yani bu iki toplantıyla e, sınırlamak mesela ki değişti diyorsun. Sonra evet. nedir? E, nedir sunumun? Katılım toplantılarını hiç kim düzenleme mevzuattan çıkarıldı. Çıkarıldı mı? Ha, evet. yani ki ben diyecektim ki hani iki toplantı hani bu bir şekil, şekli bir şey şekli. değil aslında yani bunun evet. gerçek anlamda bir müzakere, konuşma bütün kesimlerin katıldığı. Çünkü yani bir, bir alanı nasıl koruyacağız? Hı hı. Nasıl birlikte kullanacağız bunu bir saptamaya çalışıyoruz. E, bir vizyon saptamaya çalışıyoruz. Şimdi biz mevcut 5 bin planına baktığımız zaman aslında bir e, vizyon görüyoruz. Şimdi karşımıza bir vizyon çıkıyor. Bu da nedir? E, bizim anladığımız kadarıyla adaları aslında e, yani yeni alanlar açmadan ama turizme yönelik bir takım e, şeyler bir kere e, düzenlemeler öngörüyor. Tematik parklar, e, işte günlük ziyaretçiler için, konaklamalı turistler için bir takım altyapılar öngörüyor. Bu bir İkincisi yine yeni alanlar açılmayacağını söylüyor. Fakat mevcut boş parsellerde diyor. E, yap, yapı yapılabilir diyor. Bunu <gülüyor> bir açmanı isteyeceğim. Çünkü bu ikinci konu. Turizme döneceğiz. Şimdi bu ikinci konu yani boş parsellerde yapı yapılabilir demek. Ne demek? Şimdi elimizdeki Pardon bir... şunu da koyayım mı? Evet. Ben de bir örnek olarak vereyim. Burada e, yani çünkü benim diyelim 2000 e, metrekare bir e, içerisinde bir evim var. Ve işte e, ne yapabiliyorum ben burada? Bu plana göre. E, ...tescilli bir yapıdan, parselden e, söz ediyor olmakla e, tescil dışı bir alandan Hı. söz ediyor olmak bir kere farklılık gösteriyor. E, ama şunu söyleyelim, elimizde şu anda tek olarak somut biçimde değerlendirebileceğimiz sadece 5000 bin ölçekli plan e, ve kararları var. E, bir parantez açarak planlar sadece paftalardan ibaret değildir, notları ve plan hükümleri vardır... Bunları birlikte okumak ve değerlendirmek gerekiyor. Sadece paftalara bakarak bir şey anlayamazsınız. Ee, bin ölçekli plansa uygulamaya yön verecek plan olarak karşımıza çıkacak ve biz ancak o zaman görebileceğiz. Biz sadece şu anda elimizde meclis kararları var. İnternet sitelerinde yayınlanmış. Onlara ulaşabildiğimiz için onlar üzerinden bir değerlendirme e, yapabiliyoruz. Ee, burada parseller yeni yapılaşmaya açılıyor mu? Şimdi meclis kararlarında gördüğünüz bazı tartışmalar var. İşte tescilli parsellerde ifraz ve tevhid yapılamaz şeklinde bir kural var. Bunu değiştirmeye yönelik bir çabayı görüyoruz. 2000 metrekareye kadar bir yapı yapılabilir kuralı. 2000 metrekarenin üzerinde birden fazla yapıyı mümkün hale getiren bir kuralı görebiliyoruz. E, tescilli e, yapıların bulunduğu parsellerde ilave yapı yapmayı koruma kurulunun kararına bırakan bir e, plan notu görüyoruz. E, ama bütün bunlar dediğim gibi bir sürpriz olarak bin ölçekli plan askıya çıktığında henüz daha ne olacağını bilemediğimiz kararlar üzerinde tartışıyoruz. Neden ne olacağını bilemediğimiz kararlar? Bu e, planlar şu anda koruma kurulunun onayı için bekliyor bildiğimiz. E, koruma kurulunun bu planlar üzerinde müdahale etme hakkı var. Neden? Korumaya yönelik e, ilkeleri gözeterek bu evet. müdahaleyi yapabilir. E, koruma amaçlı imar planın amacı o kentsel dokuyu, mevcut dokuyu gelecek nesillere evet, aktarmak. Yani az önce eksik kalan bir şeyi de tamamlamak gerekiyor. E, çünkü buralar meydanlarıyla, sokaklarıyla, bahçeleriyle, parsel <gülüyor> dokularıyla e, var olan bu nedenle korunmaya değer bulunan kent dokularıdır. E, ve planın da dolayısıyla bunu koruma üzerine e, hedefler belirlemesi gerekir. E, büyük e, bir parselde tescilli bir e, yapı varken onun yanına ilave bir yapı yapmayı e, öngörüyorsanız artık o kentsel dokuyu, tarihiniz izlerini ta taşıyan evet. kentsel dokuyu korumayı hedeflememişsiniz demektir. Evet aynen öyle yani mevcut senin deryanın de, evet. sorduğu soruya dönecek olursak tescilli bir yapıdanın bahçesinde işte 2000 metrekare oraya bir tane daha yapı kondurmak. ...aslında gerçekten oranın korunması ilkesiyle e, ters düşen bir yaklaşım. Evet. Şimdi bu ama çok net değil diyorsunuz siz değil mi? Yani, de değil e çünkü mecliste de görüşülen şeyler var olan bir takım kararları değiştirmenin uygun olacağı yönünde ifadelerle karşılaştık. E, Ada Belediyesi me meclis kararına baktığımızda e, o a, meclisten çıkan planlar... İBB Meclisi'nde yeniden tartışıldı. Orada bütün plan notlarına ilişkin bir değerlendirme göremedik maalesef. Hı hı. Bazı değişikliklerle karşılaştık. İşte bodrum katlarla ilgili bir değişiklikle karşılaştık mesela. Bodrum katlarında iskan edilebileceği, bir bodrum katın iskan edilebileceği şeklinde bir not var. Ee, yine bu 2000 metrekare, 4000 metrekare... ...gibi ayrımlar var... 2000 bin metre kareye kadar bir yapı... ...onun üzerinde birden fazla yapı... ...yapılabilir gibi bir not var... ...bir takım düzeltmeler var ama... ...bütün verileri vermiyor... ...meclis kararı... ...bütün hepsi dediğim gibi... ...kutu açıldığında... ...planlar askıya çıktığında... ...göreceğimiz kararlar... ...şimdi aslında... ...yine bu 5000 planı... ...okuduğunuz zaman bir nüfus... ...öngörüsü yapıyor... Burada da ilginç bir şey var. Ee, yani normalde mevcut işte e, bina sayısına bakıyor. İşte Hı -hı. bunların ne kadarı kullanımda, bunların hepsi kullanıldığında, mevcut binaların hepsi kullanıldığında bir işte 49 bin kişilik bir nüfus e, ortaya çıkarıyor. Fakat ondan sonra diyor ki bir de boş parseller var diyor. Bu boş parsellere de e, eğer... In, e, bina yapıldığını ve her binada da işte altı kat olduğunu ve her kat işte her birimde de bir takım hesaplar yaparaktan aslında buraya da yaklaşık bir 4 bin kişinin mesela e, geleceği gibi bir hesapla bu 49 binlik nüfusu bu hesap üzerinden arttırıyor. Yani burada aslında bir boş parseller burada var Hı -hı. ve bu boş parsellere de bina yapılabilir gibi sanki bir e, şey hesaplama üzerinden gidiyor, gidiyor bu olay. Evet. Dolayısıyla bu boş parsellerin ne olduğu, yani bunun tanımının ne olduğu e, çok büyük bir önem taşıyor işte. Yani bunlar belki de tescilsiz alanlarda değil mi? Ama e, şunu söyleyebiliriz. Burası bir sit alanı. Bütün olarak değerlendiriliyor. Sit alanın içinde parsellerin tescilli tescilsiz olmasının artık çok fazla bir ayrımı kalmaması gerekir. Çünkü dönüp dönüp aynı noktaya geliyoruz. Bütünleşik olarak planlanması Hı. gerekir. Bu bir alandır sit alanı. Alan, alan üzerinden gitmek Hı. gerekir. Parselin tescilli tescilsiz olması Oradaki yapılaşmanın e, izleyeceği yöntem açısından bir farklılık yaratabilir. İşte koruma kuruluna gitmeli midir, projeye gitmemeli midir gibi detayları önümüze getirebilir ama e, parselin tescilsiz olması üzerinden gitmek doğru değil. Sit alanı e, kavramı üzerinden gitmek lazım. Bütünlük. Yani burası bütünlüklü olarak planlanması gerekir. Geçmişine baktığınızda madem burası korunmaya değer bir kent dokusu, niçin e, bu niteliklere sahip? Neden sit alanı ilan edildi ve biz bunu nasıl koruyup geliştirebiliriz üzerine pozitif olarak ne koyabiliriz yani temel amaç aslında korumaktır ve gelecek nesillere aktarmaktır ya. Mevcut dokuyu biz nasıl hmm. koruyup geliştirebiliriz? Yani var bizim olan üzerinde. problemleri Bu çözmeden nüfus, daha çok insan evet, ve nüfusu yeni çekmek. Yeni bir nüfus getirmek bir o nüfusun ihtiyacı olan e, yan e, şeyleri de beraberinde getirir. Kullanımları da beraberinde getirir. Nasıl? Yeni bir nüfus ulaşımı yeniden planlamayı, yolları yeniden planlamayı gerektirir. Yeni bir nüfus... Ee, yeni okul, eğitim, ibadet alanı sağlık ihtiyacını beraberinde getirir. Evet, kaldı ki yeni bir nüfusa ihtiyaç olmadan şu anda zaten aşırı bir yük var. Yük, Onun planlanması evet. ilk etapta gerekiyor. Evet, Çok dolayısıyla yani yeni bir nüfusu öngörecek boş bir kent parçasına planlıyormuş gibi bir düşünceyle burayı planlamamak e, gerekir. Evet. Koruma amaçlı imar planları bu nedenle ayrı hükümlere tabi. Şimdi bu yeni nüfus deyince e, tabii buradaki ikinci konu da turizm meselesi. Yani e, burada bir de günübirlik ziyaretçilerin yarattığı, işte konaklamalı turizmin yarattığı hali hazırda bir yük var. Şimdi yine 5000 plana baktığımız zaman mevcut yapı stoğunun diyor kullanılarak yani mevcut hı hı. yapı stoğu kullanılarak konaklamalı turizm ve ev pansiyonculuğu olabilir diyor. Bir kere yine burada yani mevcut yapı stoğu deyince insanın yani tescilli yapılar da tabii hemen düşünüyoruz. Evet. Yani bu aslında tescilli yapılar, tarihi yapıların otel fonksiyonu alması. Yani bunlar da çok aslında dikkatle çalışılması gereken konular çünkü bir fonksiyon değişikliği demek, hı hı. değil mi? E, o yapının yine belki kimliğiyle ilgili bir ciddi bir değişiklik yapmak demek. E, e tabii o, şuraya varıyoruz e, konut ama e, konut amaçlı inşa edilmiş bir yapıyı otel'e çevirmeniz, başka e, bir takım değişiklikler yapmanızı e, bütün mekanın o özelliğini bozmanızı gerektirir doğal olarak hı hı. beraberinde bunu getirir. ...bu durumda artık bunu var olduğu dönemin izleriyle birlikte geleceğe aktarmak mümkün olmaz. Ee, ik i̇kinci bir yanı da turizm fonksiyonu verdiğinizde konut alanı özellikle adaları şöyle değerlendirmek lazım. Herhalde sayfi yeri olarak gelişmiş bir bölge İstanbul'un sayfi alanı olarak gelişmiş. Dolayısıyla açık alanları, yeşil alanları daha bol tutulmuştur bu amaca hizmet edebilmesi için bütün bu açık ve yeşil alanları yapılaşmaya açmak mevcut konut dokusunu turizm fonksiyonuyla başkalaştırmak beraberinde başka baskıları da getirir ve konut olarak kullanılan mekanların boşalmasına neden olur esasında çünkü konutun ihtiyacıyla turizmin ihtiyacı başkadır konut alanlarının içine sızan bir turizm fonksiyonu bu, bu insanların buradan yavaş yavaş gitmesine e, dünya neden olacak aday bir olacak bir evet. e, yerin standart bir mahalleye dönüşmesi gibi evet. sonuçlanabilir. Yani evet. Tabii bir sürü dünyadaki örneklere baktığımızda tarihi böyle kent e, dokularında turizm tabii ki planlanıyor, tabii ki turizm de geliyor, kalıyor, günü birlik ziyaret ediyor. Hı hı. Yani bunlar olmuyor evet. değil olan şeyler. Burada önemli olan e, yani bu dengeyi nasıl e, hakikaten işte koruma kullanma dengesi, dengesi diyoruz. Evet. Yani bunun nasıl sağlanacağı yani bu konaklamalı turizm yapılarını nerelerde hangi e, işte kudep ya da işte koruma kurulları aracılığıyla bu fonksiyon değişikliği nasıl olacak? Bir de tabii ki bunun altyapı ihtiyaçları nasıl karşılanacak? Mesela planda dikkat çekici bir şey Turizme yönelik e, bu tür kararlar var fakat bunların e, çevrede yaratacağı etkilerin nasıl finanse edileceğine dair bir tartışma yok. Bir açılım yok. Yani turizm gelecek fakat Hı -hı. bunların hizmet talebi nasıl karşılanacak mesela? Bu, bu e, sorunun cevabı Bu tip kirlerecek. planlarda karşımıza çıkan en temel sorunlardan biridir. O finansal e, metodun belirlenmemesi, buna ilişkin bir çözüm önerisi getirmemesi. ...bir hedef vizyon ortaya koymamasıdır. Ee, sadece bir fonksiyon değişikliği verip... ...geri kalanını... E, ...kervan yolda düzülür misali... E, ...boş bırakmak... E, ...beraberinde birçok sorunu da getiriyor. Evet. E, yine dönüp dönüp... ...aynı yere geliyorum, örneklerini görüyoruz. Başka koruma amaçlı... ...imar planlarında bunun... E, ...olumsuz sonuçlarıyla... ...yavaş yavaş karşılaşmaya Peki, başladık. Peki, bir yurttaş olarak... ...yani bu süreçlere e, katılım nasıl olabilir... Katkılar olmaz mı burada yaşayan insanların hem bunun şeffafça görmesi, hem talep etmesi, hem öneri getirmesi. Bunun dünyada Tabii, örnekleri böyle e değil mi? Şimdi planlama niçin yapılıyor. Sizin yaşam yaşadığınız kent dokusundaki yaşam kalitesini iyileştirmek sağlıklaştırmak için yapılır. esasında daha sağlıklı kent dokuları oluşturmak için. Mevcut bir dokuya yönelik yapacağınız koruma amaçlı imar planında da yaşayan hane haklarını ve çalışanları dinlemeniz en objektif, en gerçekçi sorun belirleme analiz çalışmasından biridir. Bunun için zaten o katılım toplantılarında bunların yapılması öngörülüyor. Yani katılımcıları dinlemek, o hazırlık aşamasını bu şekilde sağlıklı bir süreç olarak e, geçirip e, en son nokta olarak planı yapmak gerekiyor. Yani bu masa başında sadece plan hazırlayıcıların tek başına karar verebileceği bir belge e, olarak düşünülmemeli imar planları. Evet ama e, duruluyor duruluyor hiçbir şey yapılmıyor yapılmıyor ve bir anda bir plan yapılabiliyor. Esas tam tersi işte bu durulmadan bir şeylerin bir sürecinin devam etmesi ve sonra planın yapılması sağlıklı olan. E tabi e, Koruma amaçlı e, imar planları kentsel sitlere ilişkin olarak yapılıyor dedik ya. Bir, bir alan sit alanı ilan edildiğinde orada o ana kadar yürürlükte olan imar planları da yürürlükten kalktığı için bir anda plansız bir alanla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ondan sonraki süreç plan yapılıncaya kadar geçiş dönemi yapılaşma koşullarıyla gidiyor. E, adalarda da durum bu. Uzun yıllardır sit alanı ve plansız. Hı hı. Beyoğlu da sitelana evet. ve yaklaşık 17-18 yıl plansız kaldı. Ee, bu plansız süreç e, birel bazda işlemler gelişmesine neden oluyor. Hı. Parsel ölçeğinde kararlar alınmasına. Dolayısıyla e, delikler gibi o alanı zaten bozmaya başlıyor e, evet. bir süre. E, bu, bu, bu, bu bozma ve sorunlar bir yumak haline geldikten sonra imar planı evet. yaparak bu sorunlar çözülmeye çalışılıyor. Yani bu plan aslında koruma amaçlı bu imar planının bir an evvel aslında hazırlanması, e, hazırlanması işte ve hatta katılımcı bir şekilde hazırlanması ve sürecin devletimiz. böyle yönetilmesi ve gerekiyor. Ve bundan sonra da aslında yani şimdi koruma kurulunda dedik. Aslında bu süreçte bile Toplum şey yapabilir. Yani bütün bu malzemeleri değerlendirip değil tabii, mi? Evet. Belediye de bunun önünü açabilir. Bunlar tartışılabilir. Yani bu turizm nasıl yönetilecek? Bu yeni nüfus Hı -hı. gerekli mi? Değil mi? Bütün bunlar konuşulmaya evet. devam Senin edebilir. Senin de bahsettiğin işte yani sonuçta adaların bir kültür mirası değeri olarak korunmasına dair bir plan, vizyon yok gibi gözüküyor. Planlarda turizm ve ulaşım yükünün nasıl çözüleceğine dair bir vizyon yok e, gözüken o. Fon gibi bir şeyden bahsetmiştin e, hani oluşturulması için böyle bir vizyon da yok. Deprem riskine karşı da yapıl yapılacak e, önemli şeyler var. Planlarda galiba bu da yok. Evet. E, peki Pervin e, bunları konuşmaya devam edeceğiz. Evet. E, bundan sonraki e, başka programlarımızda da Tekrar buluşmak şey, dileğiyle diyorum. Evet. Haberler var mı Derya? Ee, e, yani var ama vaktimiz yine yetmedi. <gülüyor> Bir sonraya. E, sit özelliği olan bu korunması, sahip çıkılması gereken adaların tamamen piyasa koşullarına teslim edilmeden planları yapılıp uygulanabilir mi? Sorusunu açıyoruz. Daha çok devam edecek sanırım e, sorularımız, konuklarımız. Her şey gele, adaların geleceği ne sağlıklı şekilde aktarabilmek çünkü adalar bir dünya mirası ve öne çıkan burada alan yönetim planına gerçekten çok çok ihtiyaç var acilen. Evet. Evet. Çok ee, teşekkür ederiz Pervin. Kata ben dolayıcı. teşekkür ederim. Konu çok uzun, çok derin. <gülüyor> evet, evet, Bize yazın. Adalarla ilgili konuşmamızı istediğiniz konuları, bilinmeyen anıları, fotoğrafları, belgeleri paylaşın bizimle. Dünya Mirası Adalar Facebook sayfamız, Twitter hesaplarımızdan takip edin. Ayrıca Dünya Mirası Adalar Gmail adresimize de eleştiri, öneri ve hatta beğenilerinizi yollayabilirsiniz. Hoşçakalın Adalar hepimizin.